Dünyanın dört bir yanındaki eğitim gönüllüleri ve hoşgörü temsilcileri hakkında bunlar devletin yapamadığını yapıyorlar şeklinde takdirkar ifadeler oluyor. Bu türlü mülaza ve beyanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar karşısında gönüllüler hareketinin gönüllüleri nasıl bir duygu ve düşünce içerisinde oluyor? O arkadaşların ve onların arkasındaki o gönüllü hareketleri destekleyen, besleyen, finanse eden kimselerin civan mertliklerini düşünmek çok defa bizi de güçlendiriyor. Bizi de yüreklendiriyor. Bazen kendi düşüncelerimizi ortaya koyarken galiba isabetli falan diyoruz. Mahşeri vicdanın bir şeye sahip olması, koskocaman bir milletin yüzde seksen, doksan diyeyim ben, bir şeye sahip çıkması, bir hareket çizgisinde iseniz şayet, bir şeyler yapıyorsanız o mevzuda sizi yüreklendiriyor. Yanlış yolda değiliz diyorsunuz. Çünkü böylesine eskilerin ifadesiyle sevada azamın yanılması mümkün değil diyorsunuz. Yanılsa yanılsa beri tarafta her şeyi kendi heva ve heveslerine göre idare etmek isteyen oligarşik bir azınlık yanılır. Güzele çirkin demeye alışmış. Kendilerinden sadir olmayan her şeyi çirkin gören bir kısım hilkat garibeleri yani onlar yanılmıştır. Burada antiparantüs şunu arz edeyim, böyle bir hususun içinde bazı arkadaşlarımız burada bulunanlardan da olabilirler. Ve tam olabilirler. Halk ifadesiyle balıklamasını işin içine girmiş olabilirler. Vicdanımda bu meselenin nasıl şekillendiğini nasıl bir hal aldığı net olarak söylemeye cesaret edemiyorum. Söylediğim, ortaya koyduğum şeylerin onda biri bile hilafi vakı ise şayet hesabını vermeden korkarım. Allah izah vereceğim. Ben o işin neresindeyim, ne kadar içindeyim Allah bilir. Bu açıdan da ben hiç o işe sahip çıkmadım. Hiçbir zaman. Bir dönemde belli bir teşvikim oldu. Ama mesele benim teşvik mülazalarımın, teşvik soluklarımın ulaştığı yerin on kat geniş alanlara ulaştı. Benim hiç tehlim yok orada. Ben zannediyorum o meselenin, o faaliyetlerin, o aktivitelerin fikir planında bile olsa, fikir işçisi planında bile olsa, öşrüne sahip çıkmak bile o büyük hizmete karşı saygısızlık olur. Onca insanın sayene karşı saygısızlık olur. Onları görmezlikten gelme olur. Ama varsın bazı kimseler o mevzuda haksızlık yapsınlar, hakkı görmezlikten gelsinler. Umum millete mal olmuş, umum millet tarafından temsil edilen adeta bir milli mücadele sevdasıyla bir hareketi yürüten o insanlar bazı kimselerin o işte çok ciddi müdahaleleri olduğundan bahsetsinler. Meselenin bir vebali varsa onların iştahat hatasına aittir. Ben hep arkadaşlara diyorum yani bu çağın hadisesidir. Varsın bunu körler ve nankörler görmesinler. Bu bir kısım fikir adamlarının siyaset adamlarının açık ve net ifade ettikleri gibi en güçlü olduğumuz dönemde devlet-i döneminde bile bu ölçüde açılmaya Cenab-ı Hak muvaffak kılmamıştı. Bunda da bu hareketi temsil eden insanlara hususi kutsiyet atfetme gibi bir niyetim yok. Ona hakkım da yok. Böyle bir şey iddia etmek Allah'a karşı da saygısızlık olur. Ancak Cenab-ı Hak'ın bir adeti sübhanesi var bazen çok küçük unsurları kullanarak büyük şeyler yapıyor ve orada kendi büyüklüğünü hatırlatıyor. Aslına bakacak olursanız Cenab-ı Hakk'ın temelde Adet-i hep böyle cereyan ediyor. Şimdi biz bildiğimiz fizik alem itibariyle bakacaksanız bu koskocaman dünyanın menşeinde aşağıya doğru gitseniz siz iyonları görürsünüz. Az yukarı çıksanız partikülleri görürsünüz. Elektronları görürsünüz, nötronları görürsünüz, atomları görürsünüz. Şu kocaman sistemleri, insan gibi mucize, bu harika varlıkları, şuur gibi muhteşem şeyleri Allah Celle Celalı bu mürekkebatla meydana getiriyor. Çok küçük, çok değersiz gibi görler şeylerle bu değerli sanat eserlerini sergilemek suretiyle esas kendi büyükliğini vurguluyor. Ben buyum diyor. Şimdi bu meseleyi biraz daha genişletebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki, öyle Fatih Cennet Mekan Aleyhi Rahmetü Vellik Fıran Hazretleri, Yavuz Cennet Mekan Aleyhi Rahmetü Vellik bir Selahaddin, bir Alparslan gibi, öyle büyük büyük insanlara değil de Allah Celle Celaluhu onlara da çok büyük şeyler yaptırmıştır. Bazen de büyüklüğünü göstermek için, böyle sıradan, sokaktan aldığı insanlara Allah çok büyük şeyler yaptırtır. Bu Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğüne delalet eder. O bakımdan dedim, ben bu hareketin içinde bulunanları kutsamıyorum. Buna harika insanlardır demiyorum. Burada ne kadar kutsiyet, ulviyet, münezzehiyet varsa, hepsi kutsiyet hakkı olan, münezzehiyet hakkı olan, mütealiyet hakkı olan Allah'a aittir Celle Celaluhu. Ona binlerce hırt olsun. Bize gelince biz o mevzuda kullanılan birer enstrümanız. Yani Hazreti Mevlana yaklaşımıyla neye bakıp da sesi neyi çıkarıyor dememek lazım. Onun arkasında ona üfleyeni görmeye çalışmak lazım. Onun için ne ben ne de başkası o meselelerin öşrüne bile sahip çıkmaya kalkmamalı. Haddini bilmemezlik olur. Nasıl onu görmemezlik körlük ve nankörlüktür. Bütünüyle ona sahip çıkmak doğru değildir. O da haddini bilmemezlik olur. Dolayısıyla da güzel bir şey oluyor. Bunu görmeyen görmesin. Türk milleti için bence bir ikbal dönemi başlamıştır yeniden. Öteden beri hep böyle Türk milletinin ikbal dönemleri olarak yorumlanan, algılanan şeyler. Adeta yeniden zuhur etmiş gibi bir ikbal dönemine doğru gidiyor yani milletimiz. Bunu da hiç bilemediğimiz, adını namını bilemediğimiz insanlar biraz evvel bahsettiğim gibi. Yani tavsiye deyizsem ben tavsiye alanımın on kat ötelerine gitmiş bu mesele. Kaldı ki o tavsiyenin de çok mesru olacağını kani değilim. Belki millet meselenin makuliyetinde bir araya geliyor. Yani siz bir şey söyleyin. O istikbal vaat etsin. Bir de semeresini görsün. Az geriye dönmesine şahit olsun. Bu millet hemen uçuyor ona. Dolayısıyla millete mal olmuş. Allah bütün milleti kullanıyor. Burada istidradi bir şey daha arz edeyim. Onun için ister körler, istersen nankörler, bütün sistemlerin harekete geçirseler, milletin sahip çıktığı bu meseleyi durdurmaya güçleri yetmeyecektir. O iş yürüyecektir. Onlar da oldukları yerde kinlerinden, nefretlerinden, humurdanıp duracaklardır. Bu bir realite. Bunun tarihi yazılsın arkadaşlar, rica ediyorum. Biz İçinde değiliz bu meselenin ama milletin, benim devletim adına geleceğimiz adına önemli bir hadisedir, bir dönüm noktasıdır bu. Millet büyümeye doğru yürüyor, kendini ifade etmeye doğru yürüyor, karakterinde olan şeyleri ortaya koymaya doğru yürüyor. Bence es geçilmemeli bunlar. Bunlar bizim sanat telakkimizi aksetmeli. Tiyatrocular bunu oynamalı. Sinemalarda bunlar oynanmalı. Eli kalem tutan roman yazarları bunları yazmalı. Piyas yazarları bunları yazmalı. Şiirler bu istikamette dökülmeli bence. Nesiller bu istikamette süslü süslü gelecek nesillere bunları anlatmalı. Ve bunlara bir yönüyle ebediyet kazandırılmalı. Çünkü bizim bir hatamıza binaen, Cenab-ı Hak böyle bir atasını farklı bir kazayla çevirir. Bizim yüzümüze çarparsa o başka bir mesele de. Biz vaade vefada sadık davranırsak, doğru davranırsak, şimdi söz verdiğimiz sözün arkasında durursak Cenab-ı Hak bu işi tamamlayacaktır. Vakti merhuni vardır. Vakti merhuni gelince Türk milleti o büyüklüğe sıçrayacak devletler muazenesindeki o muhteşem yerini alacaktır. Allah'a günahiyet ve Buna Allah kimi vesile kılarsa kılsın. Aklı başında Milletimizi seven, devletimize saygılı olan herkes buna sahip çıkmalıdır. Şimdi bazıları bu konuda diyorlar ki siz fahri elçilik yapıyorsunuz, fahri konsolosluk yapıyorsunuz, fahri ateşelik yapıyorsunuz. Hiç sizin ulaşamadığınız yerlerde sizden giden bazı kimseler bu işi yapıyorlarsa takdir etmek lazım onu. Demek ki orada bir boşluk varmış. Laikler ya değiller. Bu boşluğu o insanlar dolduruyorlarsa sevinmek lazım. Arkalarında durmak lazım. Onları desteklemek lazım. Ama bunlar başkaları tarafından muhatap alındığına göre acaba devletin alternatifi mi? Mesele bu diye yani sizin sualinizin içinde. Devletin alternatifi mi? öteden beri fakiri tanıyan insanlar bilirler. Kutsama ölçüsünde ben devlete karşı saygımı hep gürül gürül ifade ettim. Hatta bu mevzuda bazılarından ciddi tenkitler aldım. O kadar kutsanacak bir şey mi? Neyin kutsanacağını, neyin kutsanmayacağını, ayzane biraz biliyorum. Tam biliyorum diyemem ben. Kutsamanın kime ait olduğunu da biliyorum. Ama dedim ki kutsama ölçüsünde. Yani devlet önemli bir müessesedir. Bir millet için. Çok önemli bir faktördür. En kötü devlet bence devletsizlikten çok iyidir. Bunu belki 30 defa tekrar ettim. Öbürü anarşinin kaynağıdır. Siz ille de olumlu bir şey yapmak istiyorsanız nasıl olursa olsun yine. Ancak sırtınızı bir devlete vererek yaparsınız. Yani devletle alakalı o kadar çok şey söyledim ki kimsenin devlete ait bir alternatif mi filan demesi mümkün değil. Ve hiçbir kimsenin aklının köşesinden de böyle bir şey geçmez. Böyle bir mülazalar olsaydı bunu şimdiye kadar şu veya bu dışa sızan ile ortaya korurlardı. Mesela siyasete talip olurlardı. Mesela bir yerde idareye talip olurlardı. Mesela görünmek isterlerdi. Mesela dünyaya talibi rahip olurlardı. E, hiçbir talepleri olmadı. Kaldı ki ayrı bir şey var yani. Ne zaman ben anmışsam, onları yad veya arkadaşlardan duymuşsam her defasında gözlerim dolmuştur. Hiç kimseyi tanımadan kalkmış bu insanlar bir ülkeye gitmişler. Malezya'ya gitmişler. Endonezya'ya gitmişler. Sizin adını bilmediğiniz yerlere gitmişlerdir. Afrika'da öyle ülkelere gitmişlerdir ki bunlar. Hasbi kendilerini salmışlar. Niçin salmışlar buralara? Demişler ki dinimizde hicret çok önemli bir faktördür. Atalarımız da bazı dönemlerde bu dinamiği değerlendirmişler, gitmişler. O gitmiş, o da ondan örnek almış, ders almış, o da gitmiş, o da gitmiş. Fakat gittikleri yerde ya bir adres bulmuşlar ya bulamamışlar. Değişik vesilelerle arz etmiştim ben. Meksika'ya giden bir arkadaşımız oradan bana telefon etti. Telefon rehberine baktım dedi. Bir tane Müslüman adını rastlamadım ki gideyim burada ne yapabiliriz diyeyim. Telefonun başında hıçkıra hıçkıra ağladım, konuşamadım. Ahize yere bıraktım. Ve böyle yüzlerce giden insan vardır. Ben Tuhan'ın adını bilmiyordum. Yerini de bilmiyorum yani. Bana bugün deseniz ki haritada Asya'da yerini siz çizemem. Yakutistan'ı yerini çizemem. Moğolları biraz biliyoruz. Moğolistan'ı da biliyoruz. Orhun kitabelerinde yerini biliyoruz ama oranı haritasında çizemem ben. Buralara... Belli bir dönemde kalkıp yurdunu yuvasını terk edip giden insanlar Türk milleti adına gittiler. Türk devleti adına gittiler. Birer sürgün gibi gittiler. Arkada bıraktıkları devleti takviye etmek için gittiler. Dünyanın dört bir yanında Türk devletini tutacak, destekleyecek, kaldıracak lobiler oluşturmak için gittiler. Senin kültürünle insan yetiştirmek için gittiler. Senin milyonlarca dolar harcamak suretiyle oluşturmaya çalıştığın suni bir kısım lobiler yerine lobi adına gönlünü ortaya koyacak insanları yetiştirmek için gittiler. Maaş alamadılar. Dört ay maaş alamayan insanları duydum ve gözlerim doldu ağladım burada. Evleri vardı, yurtları vardı. Dua ile Türkiye'de bırakıp öyle gitmiştim. Bunlar öyle fedakarlıklardı ki gördüğünüz gibi dünya adına bu insanların bir beklentisi yoktu. Olsaydı burada Siyaset sahnesine sıçramak için bir menfel kollar sıçrar ve onlar da bir hortumun başına otururlardı. Ama yapmadılar bunu. Aç susuz kaldılar. Bir çorba ile iktifa ettiler ve burada arkada kalanların gözlerini yaşatacak cihan pesendane fedakarlıklar sergilediler. Bunu görmemezlik körlüktür. Bunu kabul etmemezlik binan körlüktür. Türk milletine bunu ne kadar yararlı olabileceğini kabul etmeme, Türk devletinin ne kadar yararlı olacağını kabul edememe bence muhakemesizliktir. Sadece hasımsızlık çekememezliktir. Devlete alternatif mevzu olsa Yunus Emre Cennet Mekanı'nın dediği gibi küpün içinde ne varsa dışarıya sızan da olur. İçlerinde bir şey olan insanlar zaten onu belli periyotlarla sızdırıyorlar. Karakterlerini ortaya koyuyorlar kendileri değer atfettikleri şeylerin bile çok defa altın üstüne getiriyorlar. Ama şimdiye kadar ters gibi gördükleri bu arkadaşların herhangi birisinin o istikametli bir hareketi olmuş mudur, olmamış mıdır? Bence oturup insaflı olarak bu meseleyi düşünmek lazım. Bir hizmet yapılıyor. Bunu görelim Allah için. Görelim buna ve buna millet sahip çıkmış. Bir kısım kimselerin sahip çıkmaması nasıl şaz bir mülahaza içinde bulunduklarını gösterir. Ben zannediyorum öyle devlete alternatif yok zararlı olacak mülahazası bunlar aklı selimin ifadeleri değildir. Sağlam bir mantığın sağlam bir muhakemen ifadesi değildir. Bu zaviyeden de meseleye bakınca ya diyeceksiniz ki bu türlü şeyleri iddia edenler muhakemeden mahrum, mantıktan mahrum bir kısım paranoyaların tesirinde diyeceksiniz onlara. Veyahut da gözlerini öyle bir kıskançlık, öyle bir haset, öyle bir çekememezlik bürümüş ki kendileri yapamadıkları bir şeyi başkaları yapınca ne olursa olsun bunu hazmedemiyorlar. Hasetten kıvranıp duruyorlar. Biz bunca zamandır milletin de şu kadar bahsettiği imkanlarla çok küçük problemleri milletimiz adına halledemediğimiz halde bu insanlar dünya çapında hususuyla milletimizin yakın geleceği adına çok şey kazandırmalarını hazmedemiyoruz. Böyle bir kıskançlık içinde kıvranıyorlar. Oligarşik bir azınlıktır. Hiç kimse endişe duymasın bundan. Milletin yüzde sekseni bu işe evet diyor. Evet demese zaten ekonomik durumu çok güzel değil Türkiye'ne. Bir azınlık belki müreffeh yaşıyor. Türkiye'yi onlar sağıyor, onlar yiyorlar, onlar içiyorlar ama %80 orta sınıftır. Kobiler, mobiller, Anadolu kaptalları falan siz hangi ünvanlarla yad ederseniz ediniz, onlar ne olduğu bellidir yani. Şimdilerde dünyaya açılmaya çalışıyorlar. Ve bu kocaman yük, bu meunet onların sırtında. Bazen ben bakıyorum hem hayret ediyorum, hem gözlerim doluyor. Diyorum ki kendileri yiyecek şeyi bulamıyorlar bu insanlar. Fakat iş adamı ticaretçisi, sanayicisi, yatırımcısı gidiyor bir yere sonra da haber gönderiyor birkaç tane öğretmen bulup gönderebilir misiniz burada bir okul açalım diyor yani. Ona bakıyor, ona bakıyor ona bakıyor belki bir gün gelecek yeryüzünde okul açmadıkları, kültür lokalı açmadıkları, Türk dilini öğrettikleri lisan kursları açmadıkları hiçbir yer kalmayacak oturup düşünecekler acaba göklere ulaşma yolu olmaz mı yani orada? Oradaki ruhanilere de dilimizi, kültürümüzü, dinimizi, milli değerlerimizi tarihten tevarüs ettiğimiz bir manada 4000 senelik zenginliğimizi, servetimizi bir manada İslamiyetle ayrı bir derinliğe ulaşan dini kültürümüzü, dini değerlerimizi bu insanlara tanıtalım. Tanısınlar. Beğenip alabilecekleri olabilir. Kendi düşüncelerine katıp kendi düşüncelerini derinleştirebilecekleri şeyler olabilir. Olabilir yani. Biz bunun şahitleriyiz yani. Hakkın, hakikatin şahitleriyiz. Her yerde ilan etmekle kendimizi mükellef biliyoruz. Halkın yüzde sekseni bu işe sahip çıkmış. Dolayısıyla oligarşik bir azınlığın şimdiye kadar kendi milletini bile beğenmeyen kas sistemine göre, kaştan, gözden, dilden, dudaktan yaratılmış olduğu vehmini taşıyan ve hep kitlelere, halkın yüzde seksenine, doksanına tırnaktan, ayaktan, parmaktan yaratılmış gibi bakan, genel tavırları itibariyle öyle, ve onları beğenmeyen, beğenmediğinden dolayı da, hep böyle kendisine benzemesini isteyen, benzetmek için de bazen, kanunu, kuralı, demokrasiyi, cumhuriyeti tanımadan, her şeyi ayağının altına alan, oligarşik bir azınlık. Bence bu, Anadolu insanındaki o aşkı, o heyecanı söndürmemeli, ümitlere dokunmamalı. Bu boyunduruk Allah'ın izniyle omuza alındığı gibi bence götürülmeli. Yok devletin alternatifiymiş, yok şuymuş, buymuş. Onlar böyle bir şey söylemeseler bu devletin alternatifi olur mu diye samimiyetle kendi devletine, milletine hizmet eden bu insanların rüyalarına bile öyle bir şey girmez. Ben karşımda şimdi 5-10 insan değil bunların yerinde. Bin tane insan olsaydı Süleymaniye camisinde olduğu gibi onlara sorardım ben. Hiçbiriniz böyle bir şeyin rüyasını gördünüz mü? Hayır diyeceklerdi. Freud'e göre de rüyalar büyük ölçüde şuur altı müktesebatın dışa vurması. Büyük ölçüde de öyledir yani. Bir insan bir şeyin rüyasını bile görmemişse görmüyorsa bugüne kadar o mevzuda hiçbir şey demiyorsa yok alakası demek onun. Ama deseniz ki siz bu insanlara hakikaten siz Türkiye'nin büyümesini kimin elinde büyürse büyüsün. Ve bunlar bizi de o mevzuda bir figüran olarak görsünler. Satranç, tahtası üzerindeki elemanlar, unsurlar gibi görsünler. İstedikleri gibi kullansınlar. Siz Türk milletinin sıçrayıp devletler muvazenesinde muhteşem yerini almasıyla alakalı hiç rüyoya gördünüz mü? Bin tane adam parmak kaldırır. Gelecekte biz olmasak bile gelecek nesiller şanı çok yüce, uranyum gibi bu milleti gerçek konumuna ulaştıracaklardır. Onun rüyasını görmüşlerdir. Ama devlet, idare, siyaset bunlara gelince biz onun rüyasını bile görmedik. Öyle bir rüya görsem ben şahsım itibariyle kalkarım, seccademi sererim, iki dekat tövbe namazı kılarım. Derim ki Allah'ım ben bu mevzuda ne türlü bir hata yaptım ki bana benim hayal dünyamı, tasavvur dünyamı, taakkul dünyamı kirletebilecek böyle bir şeyi gönderdin derim. Ve ben bunları söylerken burada mevcut bulunan arkadaşlarımızın hissiyatına tercüman olma konumunda konuşuyorum. Benimle bu recada müttefiktir cümle ihvanım diyorum. Aynı duygu, aynı düşünceyi benimle paylaşıyorlar arkadaşlarım diyorum. Üçüncü mesele Türkiye'de esasen devlete sahip çıkma Devleti koruyup kollama meselesi hiç kimsenin tekelinde değildir. O devleti hafiz Allah, şimalinden, cenubundan, doğusundan, batısından birisi saldırı verse, bir dönemde Çanakkale'de, bir dönemde Milli Mücadele'de mektepten boşalan lise talebelerinden alın da sakalını, bıyığını tıraş edip cepheye koşan insanımıza kadar herkes ben devletime dokundurmam, ben milletime dokundurmam diye Koşacaktır CHP'ye. Hiç kimse bir başkasından kendisini daha ileride perver mi diyeyim? peres mi diyeyim? Devletin koruyucusu, kollayıcısı mı diyeyim? Ne derseniz deyin. Hiç kimse kendisini daha ileride görmesin. Hepimiz o devlet, o muhteşem millet uğruna değil bir kere, bin kere ölmeye razıyız. Varlığımızı bin kere o uğurda feda etmeye hazırız. Hiç kimse öyle büyük iddialara kalkışmasın. Dolayısıyla çok masum, Anadolu insanın ruhunda doğmuş ve ruhunda beliren bu meseleyi pratiğe dökmüş, gerçekleştirmiş Allah'ın izni inayetiyle ve tarihin çağın hadisesini adeta, daha bir hadiseyi ortaya koymuş. Bu insanların davranışlarını o türlü malul düşüncelerle kirletme kimsenin hakkı yoktur. Hadi de değildir. Türkiye'de değişik sivil kuruluşlar var. İhtisadi, siyasi, kültürel kuruluşlar var. Ticari kuruluşlar var. Ve bunların değişik yerlerde, değişik devletlerle değişik münasebetler oluyor. Kervanlar teşkil ediyorlar, uçaklarla. Bir ülkeden bir ülkeye gidiyorlar. Ve devletin oralarda ticari ateşeleri var. Kültür ateşeleri var, elçileri var, konsolosları var. Münasebete geçiyorlar. Onlar da devletlerini anlatmaya çalışıyorlar. Acaba bunlar da devlete alternatif bir şeyler mi oluşturmaya çalışıyorlar? Eğer öyle deniyorsa, bence onların da üzerinde durmak lazım. Yok, onların böyle bir niyetleri yok falan. Münhasıran sadece bu eğitim ve kültür faaliyetler içinde bulunan insanlar, bir alternatif olma peşinde filan diyorlarsa, eskilerin dava bile delil dedikleri gibi mesnetsiz, delilsiz, körü körüne bir iddia demektir bu. Onlar neden devletin alternatifi sayılmıyor da bu samimi doğrudan doğruya Anadolu'nun bağrından çıkmış, milletin bağrından çıkmış, benim de tamamını, bütününü kemi ve keyfi buğutlarıyla bilemediğim bunca fedakar insanın fedakarlıkları isnat edilen bir şeye bağlanarak karalanmak isteniyor. Burada da derinden derine durup düşünmek lazım. Bu arada bir kısım ifade özürlü bazı kimseler bu meseleyi anlatarken maksada aşan sözler söylemişlerse bu da bence ne umun bu hareketi ilgilendirir, bağlar, ilzam eder ne de bu işin arkasında koşan insanları. Mesela şöyle demiş olabilirler bilemiyoruz yani. Biz milletimize, devletimize hizmet ediyoruz. Bize güvenebilirsiniz bu mevzuda. Bir şey bekledikleri kimselerden beklediklerini bulamamışlarsa resmi zevahtan beklediklerini bulamamışlarsa o kadar onlar halkın içinde olamamışlarsa ve bunlar halkın içindeyseler halk daha fazla bunlara teveccüh ediyorsa sizden ciddi şeyler bekliyoruz. Gelin okul açın diyorlarsa hatta üniversite açın diyorlarsa ki bu diyorlarsanın hadi hesabı yok. Sadece arkadaşlar belli münasebetler düştükçe bana anlattıkları açısından söylenecek olursa belki elli tane, yüz tane yer var böyle. E şimdi bu bir takdirdir nihayet. Takdir meselesi de takdir edilecek şeye aittir. Senin adamın takdir edilecek bir tavır sergileyememişse şayet orada veya birileri takdir edilecek bir tavır sergileyememişse orada fahriler, gönüllüler orada, o sivil kuruluşlar onu sergilemişlerse şimdi oradaki o güveni alıp bir başka tarafa yönlendirmeye bizim gücümüz yetmezsin. Ne yapalım onu takdir ediyor yani. Onu beğeniyor. Siz o zaman beğenilecek tavır ve davranış sergileyin. Öğretmenler gönderin. Dünyanın dört bir yanına. Okullar açın dünyanın dört bir yanında. Kültür lokalleri açın. Türk dilini bir dünya dili haline getirin. Herkes Türkçeyi sevsin. Türkleri de sevsin. Ve gelecekte kendi rollerini oynadıkları zaman da aynı zamanda destek bulsun. Siz yapın bunu. Hatta bir adım daha ileri atarak o hizmeti yapan arkadaşlara rağmen diyorum ben. O hasbi, o fedakar, o sivil kuruluşların temsilcisi olan, finansörü olan, iş adamı olan, o arkadaşlara rağmen söylüyorum. Gücüm yetse benim, ünüm ulaşsa diyeceğim ki eğer o bir kısım kimseler böyle bunları verin biz idare edelim falan diyorlar. Siz de verin idare etsinler. Görelim idare oluyor mu olmuyor mu? O bir fedakarlığa bağlı. O aç durarak hizmet etmeye bağlı. O bir şey almadan vermeye bağlı. O yaşadığı sürece, bir vazife gördüğü sürece sultanlar gibi, krallar gibi yaşamanın yanında emekli olduğu zaman da villalara konan insanın yapacağı şey değildir. Geriye gittiği zaman duğul evsiz bir iş bırakan insanların Yetim kimsesiz çocuklar bırakan kahramanların işidir. Bence götüremeyeceğin işe ne talip ol ne de ben yaparım de. Senin bundan sonra yapacağın şeyler bugüne kadar yaptığın şeylerden bellidir. Yaptığın şeyler yapacağın şeylerin referansıdır. Haddini bil. Sen ilerine matup söz söyleme. Onu fedakar insanlar yapıyor. Kendini Türk milletini ilaya adamış insanlar yapıyor. Falan yok filan yok. Falanın filanın şahsiyeti de yok. Enaniyeti de yok. Türk milleti var diyor. Kimsenin devlete alternatif gibi bir şey üretme o mevzuda bir cehd ve gayretinin bulunması söz konusu değil. Devleti destekleme payandaları, sürgünleri oluşturma gayreti vardır. Gelecekte o devletin başında kim olursa olsun onlar çok rahatlıkla kullanabilecekleri kısım şeylere sahip olacak, dinamiklere sahip olacak ve alacak inşallah devletler ondan daha ileriye götüreceklerdir. Evet bu da meselenin bir diğer yanıdır. Bence bulunmuş bir yol vardır. Cenab-ı Hak insanımızı sevk ettiği bir hizmet semini vardır. Bu hizmet inşallah sonsa kadar devam edecektir. Biz ölüp gideceğiz. Arkadan gelenler daha ciddi bir aşkla, bir iştiyakla Sahip çıkacak ve Bunu götüreceklerdir Götürsünler inşallah Dünyaya talibi rahip olmadan Kendi zevkleri adına Kendi hayatları adına Her şey istihbar ederek Her şeyden müstahane kalarak Bu hizmeti inşallah Götüreceklerdir Öyle götürsünler Dünyevi ukurevi beklentiye girmesinler Bunların hepsi milletimiz Ve devletimiz adına Yapılması gerekli olan şeyler Seleflerimiz bunu yaptılar. Allah'ın huzurunda onlardan geri kalmak, onların masar olduğu şeylerden mahrum kalmak istemeyiz. Onlarla beraber haşr-ı olmanın yolu da bence onların yolunda yürümeden geçer. Onların yolunda yürümeye çalışıyoruz. Şimdi devletin yaptığı güzel büyük şeyler vardır ki biz yapamayız onu. Devlet devletçe, devletin yapabileceği büyük şeyler yapar. Ama bazı şeyler de vardır ki, onu devlet yapamayabilir. Mesela çok basit bir şey diyeyim. Devletin bazı yerlerde okul açması, kültür lokalleri açması, bu biraz da devletler arası münasebete bağlı şeylerdir. Sizin belli bir dönemde bir devletle münasebetleriniz çok iyidir. Ticari, sınai, iktisadi, kültürel münasebetleriniz çok iyidir. Fakat dünyada, sosyal coğrafyada sürekli değişimler oluyor, değişimler yaşanıyor. Bir bakıyorsunuz Fransa sizin yanınızda, bir de bakıyorsunuz karşınızda. Bir bakıyorsunuz Hollanda yanınızda, bir de bakıyorsun karşınızda. Şimdi devlet bir yerde üniversite açıyor, bir yerde diyelim lise açıyor, bir yerde bir lisan kursu açıyor. Sizin böyle bir şey yapmanız devletler arası münasebete bağlı olunca münasebetler bozulduğun an onu da kapatırlar orada. Bence akıllı bir devlet esasen bu mevzuda alternatifle hareket eder. Sivil kuruluşları harekete geçirir. Kendi bir şeyler yapmaya çalışır, devlet büyüklüğünde devletin şanına yakışır şekilde. Ama bu arada alternatifler de olur onun. Sil kuruşlar der ki siz de yapın bir şey. Els kaza bizimle münasebetler bozulunca siz bu işi devam ettirirsiniz ve öyle olmuştur. Hatta bazı yerlerde başlayan fiyaskoların yaşanması iki devlet arasındaki münasebetlerin olumlu gitmemesinden kaynaklanmıştır. Asya'da bir devletle Türk devleti arasındaki münasebetlerin buruk gitmesinden ötürü orada bu eğitim faaliyetlerinin ön kesilmiştir maalesef. Şimdi akıllı bir devlet bence çok alternatifli olur. Hatta yani sadece eğitim, okullar mokullar, böyle kültür lokalleri, lisan kursları filan demem ben. Sanat aktiviteleri filan böyle topluma mal olabilecek şeyler yani. Bir tiyatro grubu kurarım orada ben. Bir sinema grubu kurarım orada. Birlerine çık dedikleri zamanda orada kalabilecek insanlar yine sizin oradaki o bakiyeniz sizin o düşünceyi devam ettirirler, o hareketi devam ettirirler. Çok alternatifli olmak lazım. Çok kanallardan farklı sürgünler gibi dünyanın dört bir yanına uzayıp gitmek lazım. Ama biz ne yapıyorsak milletimiz adına devletimiz içindir. Devlet bir gün gelse bize dese ki siviliyle, askeriyle siz şimdilik elinizi çekin bu işten biz bu işe vaziyet ediyoruz. Baş göz der elimize eteğimizi çekeriz o işten. Bu iş nasıl olsa yapılıyor. Yiğitçe yüreğimizi ortaya koyarak buna hazır olduğumuzu bütün arkadaşlarımız her yerde söyleyebilirler. Fakat değişik böyle tuhaf tuhaf düşünceler üreten insanlar onlar da Yiğitçe oralara sahip çıkmasını bilmelidirler. Hiçbir sivil kuruluş, hiçbir ekip, hiçbir hareket, hiçbir grup kendisini katiyen devletin yerine koymamalı. Aksine devlete destek olmalı. Devletin şöyle böyle belli durumlardan ötürü boşluk bıraktıkları yerleri doldurmaya çalışmalı. Fakat ben devletimin buradaki bir elemanıyım. Devletim hesabına yapıyorum. Mülahazalarından da uzaklaşmamalı. Hep devletin arkasında olmalı. Hep devlete dayanmalı. Her şeyin hep devlet için yapmalı. Şu biraz eve samimane söylediğim, eskiden de söylediğim mülahazaları ifade ederek gerçek düşüncesini ortaya koymalı. Ordu bozanlık yapmamalı. Devletine sahip çıkmalı. Öbürleri de ordu bozanlık yapıp devlet adına hizmet eden insanların moralini bozmamalı. Onlara çamur atmamalı. Zift sıkmamalı. Bu hareketi karalamamalı. Onlara düşen şey de odur. Bence sesimizin, sözümüzün ulaştığı yere kadar herkes bu mevzuda katiyen falana filana böyle alternatifim ben falan yaptığını yapıyorum ben onlardan dahi beceriyorum bu işi gibi iddialara kalkmamalı. Burada benim unuttuğum fakat antrep parantez arz edeceğim bir husus var. Aslında bu gönüller hareketi en küçüğünden en büyüğüne kadar istersin ha ister ticari isterse kültürel faaliyetleri itibariyle ne yaptılarsa hepsini sordular. Ben bazılarını biliyorum. Merhum Turgut Özal belki 20 yere mektup yazdı. Devletin zirvesindeki bir insan. Başbakanken bunu yaptığı gibi, Cumhurbaşkanı iken de bunu yaptı. Hatta son seyahatında, geçen de kendisine yakın olanlardan bir tane istifade etti. Benim yanında dedi. Devlet başkanı, ben bu işin kefiliyim dedi. Şimdi devletin başındaki, zirvesindeki bir insan, ben bu işin kefiliyim, ben bu işin arkasındayım bir sorumluluğu varsa bir mesele bana aracıdır diyorsa o zaman devlet kim? Devlet ona sahip çıkıyor. Devlet kendisine alternatif mi sahip çıkıyor? Sayın Süleyman Demire ben imzasız gördüğüm mektupları belki 20 taneydi. Görmediğim benim 40 tane vardır belki. 40 tane devlet başkanına selahiyetli mektup yazıyor. Bazılarına da imza atıyor. Diyor ki üstünü doldurun ne istiyorsanız götürün diyor. Bu Yiğitçe bir tavırdır. Bunu alkışlamak lazım. Başbakanken yapıyor bunu. Süleyman Bey çankaya çıktığı zaman da bunu yapıyor. Sahip çıkıyor. Arkadan Sayın Bülent Ecevit geliyor. Tritik bir dönem. Şubat rüzgarlarının eski bir dönemde geliyor bu insan. Kendisine üst üste briefingler veriliyor. Yiğitçe yani şimdiye kadar gelmiş devlet adamları içinde çok vardır öyle. Hepsini takdirle yad ederiz. Fakat hakikaten o onurlu hareketleri karşısında saygı duracağımız tavırlar sergilemiştir. Kendisine anlatılan şeylerin pek çoğu karşısında elinin tersiyle itip ben bunlarla tatmin olmadım. Doğru değil bunlar. Osmanlı döneminde bile yapılmayan şeyler yapılıyor dedi. Biz bunları görmezlikten gelirsek nankörlüktür. Şimdi bu adam devletin başındaki insan. Bu aynı zamanda sosyal, demokrat, kültürle yetişmiş bir insan. Orayı da biliyor, burayı da biliyor, şurayı da biliyor bu insan. Şimdi bu insan bu mevzuyu sezemeyecek bunu. Kendisine alternatifi sezemeyecek. Siz kalkıp arkadan arkaya tuhaf tuhaf iddialarda bulunacaksınız. İnsaf edin, utanın yani. E Tansu Hanım aynı şeyi yapıyor. Mesut Bey gelip aynı şey yapıyor. Nasıl yapalım diyor. Arkadan gelenler aynı şeyi yapıyor. Sağdaki aynı şeyi yapıyor, soldaki aynı şeyi yapıyor, herkes aynı şeyi yapıyor. Devletin adamları yapıyor, üniversitedeki aydınlar yapıyor. Bu aydınlar mülahazaları kitap haline getiriyor. Belki 80 binlere, 100 binlere varabilecek şekilde, yüksek tirajla bu kitaplar değişik yerlere dağıtılıyor. O zaman siz neye devlet diyorsunuz? Sizin eğitim meslelerinizin yanında olduğu bir şey, o devlet değilse, Ticali devletin yanında olduğu bir şey o devlet değilse. Kaldı ki bir iki defa da soru öneryesi verilmiştir. Ve bunlar orada olumlu olarak cevaplandırılmıştır. Nerede? Hakimiyet, bilakaydı şart milletindir. İşte bu sözün, bu mazmunun temsil edildiği yer, Büyük Millet Meclisi. Büyük Millet Meclisi'nde hareketin beratı diyebileceğiniz. Evet, bu Türk milletinin menfaati ve çıkarları hesabınadır denmiş o zaman sen hangi devletten bahsediyorsun? Ricali devletin bu mevzudaki mütealalarına rağmen, Büyük Millet Meclisi'nin bu mevzudaki mütealasına rağmen sen bir yerde şahs şahs konuşuyorsan kaydeye aykırı, kurala aykırı, kanuna aykırı, kanunu temsil edenlere, yürütme organına, yasama organına aykırı konuşuyorsan şayet kendi durumunu sorgulaman lazım. Az insaf edip kendinle yüzleşmen lazım. Dolayısıyla, millete mal olmuş bir hareket gönüller tarafından temsil ediyor. Allah'ın izniyle sonraki kadar da temsil edilecektir. Falanın filanın şöyle demesi hiçbir şey ifade etmez. Güneş balçıkla sıvanmaz. Burada antreprenatist bir şey daha arz edeceğim ben. Bu müesseler, ben tabi başlarına gelen şeylere şahit olmadım. O mevzuda açık, net bir şey diyemem. Ama İster Türkiye'de ise burada yanıma gelen insanlar defaatle bana anlattılar bunu. Değişik hükümet dönemleri oldu. Yani bir dönemde belli bir kesimin hükümetin üzerinde de ağırlığı oldu. Ve bu müesseselere karşı ciddi bir takip, teftiş adı altında bir takip bombardımanı yaşandı. Teftişler genelde şöyle yapılır. Yani haber verirler, geliyoruz şu konulara bakacağız. Böyle değil gözleri dola dola arkadaşlar anlatan arkadaşlar gece yarısı saat 12'de baskına maruz kaldık hatta kızların kaldığı yurtlarda onların dolaplarını didik didik aradılar yastıkların altına baktılar yatakları kaldırdılar baktılar ne zaman teftişin yapılacağını bilemedik ve hemen her yerde bu cereyan etti değişik hükümetler döneminde bu işin başladığından bugüne kadar belki 5-6 hükümet değişti ve bu bütün şiddetiyle devam etti. Şiddetle geldiler, öfkeyle geldiler. Şiddet ve öfke dürtüleriyle orada teftişe yakışmayacak şekilde, hatta bazen bir kısım münasebetsizlikler de sergilediler, her şey yaptılar. Ama şimdiye kadar Türkiye'deki Milli Eğitim Kanunu ve mevzuatına muhalif hiçbir şey görmediler. Büyük küçük hiçbir talebenin orada olumsuz bir ifadesine şahit olmadılar. İfade almalar oldu, ciddi kontroller oldu, dinlemeler oldu, defterlere bakmalar oldu, bilgisayarlara girmeler oldu. Her şey didik didik arandı, hiçbir dönemde olmadığı şekilde arandı. Fakat kanuna, mevzuata, demokrasiye, cumhuriyete... Laikliğe ters, bir kelimenin binde bir parçası kadar bile bir şeye rastlanmadı. E o zaman ne diyorsunuz siz? O okullar içinde ne diyorsunuz yani? İşte devlet kontrol ediyor, devlet tepsiş ediyor, devletin okuludur o. Milli eğitimin kontrolü altındadır. Bu açıdan zannediyorum, başa dönüyorum yine, bazı kimseler oligarşik azınlık, başaramadıkları bir şeyden dolayı ya cibilli ruhlarında, ...dine, imana, milli ruha... ...bizim ruh ve mana köklerimize... ...milli ruh köklerimize karşı... ...içinde düşmanlık besleyen bazı kimseler... ...hazımsızlıklarından dolayı yapıyorlar... ...veya bugüne kadar milletimiz adına... ...ciddi hiçbir şey yapamamış... ...ve yarınlar adına da... ...hiçbir şey yapacak gibi görünmüyor... ...hiçbir şey vaat etmiyor... ...sadece nerede bir villa kapabilirim... ...onun hülyaları ile oturup kalkıyor... Bunlar bu türlü olumlu şeyleri hazım edememelerini gayet normal görmek lazım. Hazımsızlıkları devam ediyor. Benim ağzıma yakışmaz ve siz de o türlü şeyleri bilmiyorsunuz. Size de o türlü şeyleri dolaylı yoldan bile olsa telkin ediyor görünmek istemem ben. Yani öfkeleri altında kalsınlar, ezilsinler, beyin kanamasından gitsinler demem, diyemem. Senelerden beri aleyhde Can alıcı hasmım, bir tek kelime böyle olumlu bir şey yazmayan insanlar için bile bey dedim, paşa dedim. Cenab-ı Lutfuyla, inayetiyle, hidayetiyle ufuklarını açsın. İnsanımızın yararına yapılan bu hizmetleri olduğu gibi kendi derinlikleriyle onlara da göstersin dilek ve temennisinde bulundum. Bu temennimi bir kere daha yeniliyorum. Devlete sızmak isteniyor deniyor. Buna diyebilirim. Biz o devletin adamlarıyız. Ben Anadolu insanıyım. Öz ve öz. Kana, deme, damara, kafatasına bağlı bir ırkçı değilim yani. Öyle bir turancı değilim. Fakat milletimi aş derecesinde seviyorum. Bir insanın kendi memleketindeki bazı müesselere girmesi, bazılarını teşvik etmesi buna sızma denmez ki. O sızmayı bir dönemde Türk milletinden olmayanlar yaptılar. Belli bir dönemde. Belli bir yere kadar da geldiler. Şimdiki endişelerin altında da var yani. Sen bu milletin evladısın, bu milletin bir ferdisin. Her yerde bulunma hakkındır senin. Ama onlar dolan başlı yollarla bazıları, bazıları çok önemli hayati yerleri tutmuşlar. Yani gelmiş, hipofiz bezini oturmuş milletin görme sinir sistemini baskı altına almış. Doğru görmesini engel oluyor orada. Sizin davranışlarınızı, hareketleriniz de o paranoyayı... Efendim bunlar sızmak istiyorlar. Bunlar sızma meselesini öyle kilitlenmişler ki artık bir yerde kapının zili çalsa sızma diyor. Kapının tokmağına dokunulsa bu da sızma diyor. Filan sızma sızma sızma paranoyası yaşıyorlar bence. Bir millet kendi milleti içinde, kendi milleti için var olan müesselere sızmaz. Hakkıdır, girer oraya yani. Mülkiyeye de girer, adliyeye de girer, istihbarata da girer, hariciyeye de girer, askeriyeye de girer. Neden millet girmeyecekmiş bunlara? Anadolu insanı sadece Kur'an kurslarına bağlamak mı yani o mevzuda mı şey bulunalım? Sadece imam Hatiplere gitsin mi diyelim? Dün dediğim gibi, evvelki gün dediğim gibi, dün de dedim, Bugün de söylüyorum ben Anadolu insanı Anadolu'da olan her şey onunsa şayet her yere gizli onun hakkıdır. Hakkını kullanıyor. Böyle bir hakkı kullanmaya mani olmak haksızlıktır. Zulümdür. İrtikaptır. Geriye teper bu bir gün. Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay. Yarın hakkın divanı var. Sesim ulaşsaydı Anadolu'da bir şeye dava alacaktım ben. Yani. Çocuklarınızı Kur'an kursuna koyduğunuz kadar İmam Hatip'e de koyun. Oraya koyduğunuz kadar mülkiyede okutun. Anadolu insanla diyorum ben. Oraya koyduğunuz kadar adliyede okutun. Yönlendirin her tarafa. Çünkü ülke sizin ülkeniz. O meşsseler sizin meşsseleriniz. Allahümme <gülüyor> aynna ala zikrik ve şükrik ve üstün ve dedik. Allahümme inna neselkel ve tukâ vel afâfe vel inâ. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem.